Annem öldüğünde 8 yaşındaydı. Babam, çalışmak üzere Amerika'ya gideceğinden, eğitimime devam etmem için beni teyzemin yanına bırakmıştı. Salon pencereleri, karanlık ve bitmez tükenmez mutfak gürültüleriyle dolu bir avluya bakan, küçücük apartmanda teyzem ve hizmetçisi Freen arasında, günlerim gönül bulandırıcı bir tek düzeylik içinde geçiyordu. Bu kabustan ancak, evimizdeyken babamın canlı, gamsız halini gözlerimin önüne getirerek kurtulmaya çalışırdım. Babam, Noel ya da öteki bayram günlerinde... ...bizlere olmayacak şaklabanlıklar yapar... ...hepimizi gülmekten kırar geçirirdi. Annem, teyzem, daha başkaları... ...babamın karşısında dizilir... ...her seferinde bizlere getireceği yeni oyunları bekler. Elektriği söndürelim... ...perdeyi kaldıralım... ...bir çakışta çakmağım alev alacak... Sizler harikalar diye uçu vereceksiniz. Bunu benden başka kimse yapamaz. Dikkat. 1 2 3. Kim bu testimi seviyor? Hayır, hayır. Dikkat. Baştan. 1 2 3. Allah, dikkat. Ne güzel değil mi? Ya ne harika ya. Bu çamı ben değil periler süsledi. Çakmağımın alevini ilk fitilin ucuna değdirmem yetti. Pırıltı birden ötekine sıçrayarak, sıçraya sıçrayı ucu verdi. Tıpkı trapezden trapeze uçan fidan boylu bir cambaz gibi. <gülüyor> nasıl? Nasıl? Çamı beğendiniz mi? <gülüyor> Bu oçan mı baba? O ya. İki gün önce çiçekçinin duvarında miskin miskin duruyordu. <gülüyor> baba Noel Baba yanacak. Aa, al söndür söndür. Son mumu söndür. Al bab bab bab. Ah tamam. Parmakları tamam. yandın mı baba? Bana vız gelir. Böcek ezer gibi ezi veririm Alevi. Bir anda yay gibi sandalyeye sıçrayan babamı hayranlıkla seyrediyordum. Yüzünde elbiselerinde oynayan mum ışıkları altında... Gülüş dolu ağzı ve gözleriyle insana daha da irileşmiş gibi geliyordu. Madde dünyasının dışında başka bir alemden. Ormanların birinde uyurken münasebetsiz gürültülerimizin uyandırdığı perinin ta kendisi. Hey siz iki küçük hanım çok ilgilenmişe benziyorsunuz. Ne fiskos ediyorsunuz acaba orada ha? Yaşınıza göre değil öyle mi? Peki peki size geleceğinizden haber. Nişanlınız kim olacak? <gülüyor> yaklaşın yaklaşın yanıma Jan ufak bileğene yarı yarıya su koy Getir bana Şu kağıtlara birer ad yazalım hmm. Leğenin kenarına yapıştıralım hmm. Tamam Şimdi şu ceviz kabuklarının içinde birer barut fitili var <gülüyor> Ah, oh, ah, oh, korkmayın, korkmayın, korkmayın. Bomba değil. Ceviz kabuklarını suyun üstüne bırakacağım. Fitilleri ateşleyeceğim. Siz ikiniz ufak ufak fiskelerle bu yangın sallarını değenin kenarındaki kağıtlara doğru iteceksiniz. Hangi kağıt tutuşursa nişanlanınız işte odur. Kağıdı yanmaktan kurtaran oğlanı alır. Başlıyoruz. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Senin gözün rojede. Şu komşumuzun olur rojemi. öyle bakayım. Ha. Seninki de demek pol. Hmm. Çek, çek, çek. Çek kağıdı, çek. <gülüyor> Şimdi de sizlere küçükler bakın. Şu bıçağı görüyor musunuz? Hmm. Sonuna kadar elinize batırabilir misiniz? Hayır. Ama ben yapabilirim. Bakın. Hmm. Biliyordum ki bıçak. Avucuna saplanacak yerde sapı içindeki bir yaya yerleşiyordu Ama onu şaşkın şaşkın sileden arkadaşlarımın arasına sokulmuş olan ben Elleri üzerimize bitmez tükenmez mucize yağmurları yağdıran Bu geniş omuzlu çocuk bakışlı adama hayran olmaktan kendimi alamıyordum ah, İçim geçmiş Şuan Şuan Hı Efendim teyze. Sen ne yapıyorsun? Ay, bu saatin tiktakları yani sesi işte. insanı uyutuyor. Ha Can sen ne yapıyorsun orada? Ders çalışıyorum teyze. E temiz saat dokuz buçuktu. Sen yüzük oyun yere uzanmıştın. Şimdi 10 Yine aynı biçimdesin. Yerim Uy, saat uyumuşum. Akşamları koltuğunuzda uyumayı seviyorsunuz hanımefendi. 20 yıldır adetimi hiç bozmadım. Öyle değil mi be? Evet efendi Sen de mi uyudun Can Yani senin de mi için geçti Hayır teyze Küçük bey hiç uyumadı hanımefendi Ben yarım saattir sökük dikiyorum Arada bir küçük beye bakıyorum Gözlerini sayfalara dikmiş öylece daldı Aa, iyi. Bu sessizlik ne güzel değil mi Can Sen de öyle bulmuyor musun Öyle öyle Ben de öyle buluyorum teyze İki yadır başın dinlenmiştir. Neydi o evinizdeki gürültü patırtı? Her yanı babanın kocaman sesiyle inlerdi. Oy kapıları küt diye kapar. Bir odadan ötekine giderken yer yerinden oynar. Rüzgarından masadaki kağıtlar yerlere uçuşurdu. Bak şimdi ne sessiz. Belki küçük bey o patırtıları özlüyordur. Hmm, öyle mi Can? Hayır teyze özlemiyorum. Elbette. Baban ne zaman girecek? Yazıyor mu? Hayır hiç söz etmiyor. Çok zeyrek yazıyor zaten. ama zaten bu adam. Boşuyor. İşte öyle. Neyse, neyse. Bir gün bakarsın çıka gelmiş. Zırr kapı. Ben geldim diye girer içeri. Rüzgar gibi. Valizleri açar anlatır da anlatır. Belki de firin. Aman firin başımı döndürdün. Müzik <gülüyor> Saat 11 olmuş. Hadi Jean, sen yat artık. Prin sen de yat. Yarın erken kalkacaksınız. Teyze, ben okula artık yalnız gitmek istiyorum. 12 yaşındayım. Hala Prin götürüyor, Prin getiriyor. Bütün arkadaşlarım benimle alıyor diyorlar. Olmaz öyle şey. Daha küçüksün. Hadi gel hep beni. İyi geceler teyze. Tanrım onu bana gönder. Babamdan uzakta yapamıyorum. Hoş geldin can. Hoş bulduk teyze. Bir gün bile unutmuyor. Okuldan gelince mutlaka sizi öpecek. Öyle olmalıydı. Ayaklarını iyice sildin mi Jean? Evet teyze. Hava nasıl? Soğuk ha. Pencere ağırlıklarını tıkamalıyız Fren. Jean'a telgrafı verelim mi hanımefendi? Ya, ya evet. Babandan telgraf var Jean. Babamdan telgraf mı? <gülüyor> Dolabın üstünde. Yarın geliyorum. Aman aman şuna bakın Kocaman adam olmuş oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bana göre çok ağırsın adam Babacım Yok yok, yok. Elimi koparacaksın Yok yok yo, sarılma Batlısı Kir içindeyim tıraşsızım rezalet Vagonda bir köpek vardı Şevdim kucağımı ıslatmasın mı <gülüyor> Neyse neyse aldım Sırayla gidelim Sevgili baldızım pişmanlık duyan bir serserinin saygılarını lütfen kabul edin Yok gerek yok gel lütfen Herkes bize bakıyor Bavulları nerede? Ha, bavulları mı? Aa, evet evet bavullarım, bavullarım Nerede bu serseman var ya? That is the question <gülüyor> İşte geliyor Siz beni çıkışta bekleyin Şatafatlı şapkamın çevresinde toplaşın Hiç değişmemiş. Boyu bile ona buna çarpa çarpa gidiyor. Herkesten uzun. Oğlum, yükle oğlum. Hükle hepsini arabaya yüklü. Oh. Oh. Elbette ah. yolculuk. Yorgunluk değil mi? Yorgunluk. What is that? Yorgunluk. O ne demek? Bilmiyorum. Öyle bir şey işte sıcaktan. ay Zavallı Angel. Şunu aklını iyice yerleştir. Kayınbiraderin... How do you say it? Ne diyorsun sen ona? Ha. Tepeden tırnağa çelik gibi sağlam... Parantez açıyorum Sözcükleri zor bulabiliyorum Semem amcanın diyarında insan zarar görmeden yaşayamıyor Altı yıl 6 yıl düşünebiliyor musun? Dile kolay tam altı yıl ee, Sen delikanlı sen ne yapıyorsun? Faraday lisesindeyim baba Öyle mi, öyle mi güzel güzel çok güzel oh, Paris Paris Dünyanın incisisin Sarışın güzel bir gelinsin sen Geldik mi? Şuvalladık mı de daha doğru Hay Allah kahretsin aa, aa, aa, Herkes bize bakıyor Başka bir arabaya binelim bir sürü geçiyor aa, Ne olur bakarlarsa Bir dakikalık iş dostum El vereyim mi sana ha Geliyorum geliyorum Ben diyorum ki Karbüratör tıkandı Karışmayayım ben yaparım Sen yapar mısın? Akşama dek uğraşırsın Motor hakkında bilgim var mı? Önce bir motor nasıl çalışır onu bilmek gerek Ay Allah'ım bırak da çalışayım Söyle biliyor musun? Lütfen siz arabaya girer misiniz? Hiç değişmemişsin Jiyom Sana ait olmayan işe karışmaya bayılırsın Bu adamlar hiçbir şeyin Hiçbir şeyini bilmiyorlar ne yapayım? Karbüratörü temizledin değil mi? Hayır bujileri Ama bak dinle motorun sesini Tekliyor Karbüratörünü temizlemezsen hep tekleyecektir Ah oh, Paris Paris Dünyanın incisisin Sarışın güzel bir gelinsin sen <gülüyor> Şairliyim nasıl? geldik şiyam. Ha öyle. Ya. Al bakalım paranı. Bu da sana. Ee, aman efendim bu kadar bahşiş. Hadi hadi al. Sana söylediklerimi unutma. Karbüratör ha karbüratör. Angel kapa gözlerini. Açma sakın ha. Şimdi bak. <gülüyor> Sevgili baldızım nasıl ya, Ne kadar naziksin Tam da bir ütüye ihtiyacım olduğunda Made in USA Aha. Bakabilirsin Hemen tak fişe sıcaklığını Caz diye parmağında ölç Bu da sana delikanlı Herkül marka cimlastik aleti Al ne, Teşekkür ederim baba Çok teşekkür ederim Sanırım beceremeyeceğim baba. Ver bana, ver bana. Bak böyle. Fazla zorlama Şiyon. Aynındaki demar çok şişti. İşte böyle işte. Kasları, göğüs kafesini genişleterek. Daha bir sürü alet de var ama. Ah. Şiyon. Şey Ütü çalışmıyor. Nasıl? Bir de sen dene. Hmm, evet çalışmıyor. Voltajlandır. Ayarlamamız gerekli. E ne öyle dudakların arasına iğne sıkıştırılmış gibi kızlar gibi suratın kasılmış? Jean, bana bir tornavida getir. Peki baba? Hmm. İşte şunu iyice aklında tut oğlum. Hayatta insan her şeyi kendi yapmasını bilmeli. Tanrı insana el ve kafa vermiş ki uyum içinde çalışsın. Nerede? Hıh. Prizde bir bozukluk olmasın baba. <gülüyor> Vidaları ağzında tutma, yiyom yutacaksın. <gülüyor> Aaa bütün ütüyü söktü. Oh, oh, oh. Ne berbat işçilik Şu mekanizmaya baksanıza Oysa bir ütü yapmak zor bir iş ki Ama adamlar kolay para kazanmak istiyorlar Tüketiciyi düşünen yok ki Sofra hazır efendim gelebilirsiniz Hı, Yemekten sonra tamamlarım Ya da sana Paris'ten bir başka ütü alırım Bundan kötü değildir Hem de milli sanayiye katkımız olur Afin sana da bir armağanım var Teşekkür ederim İsterseniz yemekten sonra açalım Yemek soğumasın Enfes olmuş çorba Angel hmm. hmm, Mis gibi kokuyor hmm. Acaba çok mu tuzu yapmışım hmm. Ya da çok mu biberli hmm, Tanrı aşkına şu sayeslere laf söylemeyin Sen de öyle bulmuyor musun Can Çok güzel bir çorba baba Aa, Seni seni babanı görünce iştahın açıldı hmm. Teyze Arkasından da tavşan yahnesi var Ooo ama sen beni şımartıyorsun En çok sevdiğim yemek hmm. Dostlarım ...Amerika'da önemli sorunları yemekte tartışırlar. Bizim içinse sorun geleceğimizdir. Geleceğimizi nasıl düzenleyeceğiz? Hayatımızı sürdürebilmek için gerekli kaynakları nereden elde edeceğiz? Ben sizler için düşündüm. Bakın, hepiniz bilirsiniz ki yoğurt insana güç veren bir maddedir. Bazı değerli doktorların görüşlerine göre insan hayatını uzatır. Cebimdeki istatistikler gösteriyor ki... Nereye koydum onları ya? Arama arama istiyorum. Rakamları hiç aklım ermez zaten. Hmm, heh, neyse. İstatistikler gösteriyor ki son yıllarda Fransa'da yoğurt tüketimi durmadan artıyor. Öyleyse işe atılmanın zamanı geldi. Servet önümüze can kurtaran simidini fırlattı. Hmm, yakalamasını bilmek bize kaldı. Arkamda önemli sermayedarlar var. Ayrıca yeni bir yoğurt formülü için elimde belge de var. Hmm. Benim çok aklıma geldi zaman. Müşteri nereden bulacaksın? Hmm, onu şimdiden garanti edebilirim. Oteller, lokantalar, okullar, eküşneler bile alır. Diyelim ki X adet yoğurt sattık. Her kazede hmm. kar X adet. Amcan, bıçakla yazma, örtüyü keseceksin. Ah, ah ne harika bir sanayi. Sarımtırak, donuk, mis kokulu bir sütün kazanda mayalanmasını gözlemek. Madeni altına dönüştüren taşlardaki değişimi kalbi çarparak bekleyen kimyacılar gibi izlemek. Hmm, hmm. ...bu kadar lezzetli sıvının binler ve binlerce insana güç canlılık getireceğini... ...bu arada mütevazi bütçemizi <gülüyor> her gün biraz daha genişleteceğini bilmek... ha ...ne dersin Anjel? Ne diyeceğimi bilemiyorum, dinliyorum seni. Hmm, ya sen delikanlı, kimya okuyorsunuz değil mi okulda? Evet baba. Hmm, güzel, bundan böyle ileride araştırma laboratuvar şefliğini üstlenebilmen için... ...özellikle kimya derslerine daha ciddi çalışmalısın. Ha, sana gelince Ancel Şekerli tuzlu küçük bisküvi sanayi kurabilirsin bak İmalatını küçük torbalar içinde Yoğurt kaselerine ekli olarak satabilirsin <gülüyor> Teşekkür ederim oh, Değmez değilmez Aile benim için her zaman kutsal olmuştur oh, oh. Ben banyoya gidiyorum çocuklar Hadi sen git yat can Saat 11 oldu İyi geceler teyze İyi geceler Giyop Giyop saat 11 Alttakiler kızabilir dikkat etmelisin Ha peki peki İstasyondaki yoldaki halini düşünerek Kendi kendime sormuştum Kurtarıcım diye beklediğim bu baba mıydı Ama anılarımda kalan Baba ile az önce karşımda duranı Karşılaştırdım Sonsuz bir şükran borcu yüreğimi doldurdu Hiç değişmemişti Hakikisi, efsaneyi öldürme yerine onu inceden inceye yontuyordu. Bundan böyle tüm umutlar bana açıktı. Yolunda yürüyeceğim yeni bir hayat başlıyordu. Sıcak bir mutluluk içimi ısıttı. Tan sana şükürler olsun. Benim teyze, film beni almaya gelmedi. Nasıl gelsin? Evi toplaya toplaya bitiremiyor. Şu halimize baksana. <gülüyor> Salona adımımı attım. Herhalde yanlış kata girdim diye düşündüm. <gülüyor> Valizlerini boşaltmış sözüm ona. Gömlekler yerde, şuraya bak. Uzun paçalı donlar koltuklarda. Şapkalarını güzelim kokpüsüme geçirmiş. Ay şuraya bak çoraplar, eldivenler, köşe yastıklarının üstünde. <gülüyor> Valizin içi üf. Olun ya tütün deri kokusu hepsi birbirine karışmış hmm, Mükemmel Ben toplayayım mı teyze Bırakşan baban gelsin kendi bildiği gibi toplasın Babam nereye gitti Bilmiyorum Sabah senin arkandan çıktı bu saate kadar gelmedi Ay, Ne yapacağız bu adamla bilmem ki ah, Ben geldim hey, Ben geldim Bu ne harcıyorum yüzün kıpkırmızıya Kampaçan bir anda Aha, Öyle öyle çok dolaştım Nedir o gazete omarı İş iş izninizle İz <gülüyor> Baba bu gazete Almanca. Aa, bu da İtalyanca. Aa, dokunma yavrum dokunma. Hiçbirini elleme. Uygun bir iş bulursam işaretleyeceğim. Aa, bir şey olacağını sanmıyorum ya. Akşama kadar ne yaptığımı merak ettin değil mi Ancel? Evet. Hmm, arkadaşları dolaştım. İş muhitiyle temas kurdum. Ticaretteki ve sanayideki durgunluk beni korkutmaz. Ben ekonomide yavaşlama devrelerinin yeni sağlam teşebbüsler için daha uygun olacağını düşünürüm. Ee, şimdilik biraz yorgunum. Oysa para işlerinin gerektirdiği zorlukları göğüsleyebilmek için demir gibi bir sağlık gerekli. Bunun için de kır bana 2 haftalığına bırakan arkadaşımın teklifini kabul ettim. Oraya mı gideceksin? Hmm, sizleri de götüreceğim. <Gülüyor> Bizleri de mi götüreceksin baba? Bizleri de mi götüreceksin? Kalacak yeri var mı? Bir odası varmış ama geniş. Bir de kileri. Aslında lavaballikten ben de hoşlanmam. Aralara perdeden paravana falan yaparız. Abi, dur dur dur. Başımı döndürdün şu korkunç adamsın sen. Bugüne kadar evimden dışarı çıkmadım. Yok imkansız. darmadan ettiğin şu salonda kendi eşyalarım arasında bile kendimi yabancı hissederken... Hadi canım ya. hadi Anjel. Bak göreceksin ne güzel iki hafta geçireceğiz. Ya ya peki olacak? Onu da götüreceğiz. Peki Can, dersleri? İki hafta sonra okul kapanıyor. Gördün mü bak, gördün mü neyi? Yemin ederim sevgili baldızım, iki haftalık kır ona her şeyden daha yararlı olur. Düşün, uçsuz bucaksız yeşil kırların ortasında süt kasesi gibi bembeyaz bir kulübe. Tam bir sessizlik içinde uzaktan ineklerin çan sesleri. Trenin düdüğü, köpek avlamaları gelir. Ve çiçekler, oh çiçekler. Çiçekleri sever misin Ayşel? Çok Çok severim Heh, Öyleyse gidiyoruz Sesi dudaklarından öyle tatlı Öyle akıcı dökülüyordu ki insan sözcüklerin anlamlarını unutarak Onu daha iyi dinleyebilmek için Gözlerini kapamak istiyor bir yer olduğunu bilseydim gelmezdim. Dünyada gelmezdim. Şu duvarların pisliğine bakın. Yerde bir karış toz. Oo, burada çok of. iş var hanımefendi. Hem de nasıl? Ay, hepimiz bu kar yola da mı yatacağız? Yo yo. Üç tane daha duvarda var. Hı. Kapatıp dayamışlar. Pis rutubetli bir yer. Ansel nasıl buldun? Ee, nasıl mı buldum? Sen bizleri vahşiler gibi Yaşatmak istiyorsun şu Tam damına vahşiler gibi <gülüyor> Deyimi iyi buldun Vahşiler gibi Hoşlanmış olmana sevindim Her şey ilkel kaba Suymuş elektrikmiş gazmış Bilmiyoruz böyle bir şey Bir dam dört duvar Ah Ancel öyle küskün küskün durma Bak şu köpenkleri açalım Ah oh. İşte ödülünüz. Gel gel gel bak bak. Gördüm gördüm. Gelirken gördüm. Şu uçsuz bucaksız yeşilliğe. Uzaktaki glayo çiçeklerine bak. Daha uzaklarda tarlalar. İyi iyi de su, gaz, elektrik. Elektrik tanımıyorum böyle şeyler diyorsun. Su olmayınca nasıl temizleriz burasını nasıl? Bahçede tulum da var. Çeker getiririz güzelim çekeriz. Ben kalmak istemiyorum. Her yan pislik içinde. Nasıl yemek pişiriz? Yok yok. Yok ben kalmıyorum Bak Ancel bak <gülüyor> Kendin için kalmak istemiyorsan bile Jan için benim için kal Derslerden bunaldı çocuk Hı? Ben de İşten zamandan önce yıpranar organlarımız Temiz hava bol ışık ister <gülüyor> Bunu da bize ancak bu cennet köşe verebilir Konfor yokluğuna gelince ee, yani Hanımefendi siz hepiniz çıkıp dışarıda dolaşın Ben her yanı iyice temizler yerleştiririm Döndüğünüzde göreceksiniz Gitmekten vazgeçeceksiniz Evet evet Frin bize bu sade kulübeyi konak yapar Hadi hadi benim sevgili baldızım Kal ha kal Sonunda ileri görüşlerimden dolayı Bana dua edeceksin Ben de sana iyi niyetinden dolayı Kız kardeşinin hatırasına saygı için kal Onun ruhu bu iyiliğini duyacaktır Öyle değil mi Frin? Öyle bayşıyor Peki, Peki kafamı öyle yordun ki Ne düşüneceğimi bilemiyorum <gülüyor> Öyleyse sonsuz ufuklar artık bizim Kaybolalım kıllarda ha? Sizler kapıdan çıkın Ben pencereden Hadi or! Siz yürüyün Ben şu ağacın dibinde oturacağım Senin yanında baba, kendimi öylesine emniyette hissediyorum ki Diyorum ki, bir kasırga ortalığa toz duman attırsa Ya da bir düşman grubu bize saldırsa da Sen beni korusan Olabilir, olabilir <gülüyor> Bak bak, dikkat et şimdi Hşşt! <gülüyor> Görebiliyor musun? Göklerde görüyorum baba Islık çalıyor sanki Ooo, atların içine düştü Cihan, Cihan! On yaşında çocuk musun Tanrı aşkına Bilmediğin yere taş atılır mı Ya birini yaralarsa bir Kedi bile yok oralarda teyze ah, Gel şöyle otlara uzanalım oh, oh. Sen de benim gibi yapacaksın Boylu boyunca karnının üzerine hmm, Şimdi çizelim bakalım Resim mi yapacaksın hmm. Kalem kağıt da getirmişsin Şş, Yavaş konuş teyzen uyuyor Bir anda su şırıl şırıl akıyor Mhm tamam. Öte yanı düzdük. Öte yanda villalar, duvarları sarmaşık kapladı ve ve kilise. <gülüyor> bu bu çan kulesi mi baba? Hıh öyle böyle çan kulesi. Tari atalım, imzalayalım ve katlayalım. 10 dakika sonra açar bakarım Yaptığım yanlışlar varsa hemen gözüme çarpar Sanat sırrı bu Bak sana bir denklem Yetenekli artist eşittir İnsanlık sevgisi O da eşittir Mutluluk getiren kişi O da eşittir Tanrıdan şifa getiren kişi Bin defa bir yoldan geçmişsindir Ağaçlara evlere bakmışsındır Günün birinde elinde sehpası Bir yüce kişi gelir Tuvalini açar Bir iki fırça vuruşu yeşiller maviler kırmızılar Yaklaşır bakar sorarsın Az önce senin bana sorduğun gibi Ama bu çan kulesi O anda anlarsın Bakar kör gibi gelip geçmişsindir o güne kadar Sana hayranım baba Sanattan anladığını görmekten mutluyum can Seni sanatçı yapacağım Sıkı çalışmak gerek Paris'e döner dönmez sana artistçe bakmasını Fırça kullanmasını öğreteceğim Rengi ışığı biçimi görmesini anlatacağım Fırçanın evrensel diliyle konuşacaksın <gülüyor> Benim konuştuğum gibi Ama benim yeteneğim yok Okulda hocalarım hayal gücüm üzerine söz ederken Böylesine biçimsiz bir fincanla kahve içmeni dilemem Jant <gülüyor> Hayır hayır Göreceksin İkimiz çok müthiş işler yapacağız İkimiz Benimle ortaklaşmaya tenezzül ettin Sana nasıl Tamam tamam tamam Hadi gel teyzenin yanına gidelim Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum İçime öylesine iyilikler doluyor ki Mutluluktan ağlamak istiyorum Sen ne diyorsun anca? Böyle bir gecede içeride uyunun Siz içeri tıkılın, pencereleri, kapıları kapatın. Dört pike altına girin, Dilerseniz bir de ateş yakın. Ben yoo yoo yoo Ben yıldızların altında yatacağım. Delirdin Jiyom. Zehirli böcekler insanı ısırır. Soğuk alırsın. Açık hava hiç kimseye kötülük etmez. Hadi hadi bana yardım edin. Yatağı dışarıya taşıyacaksın. Bari şu pikeyi de alın Bay Jiyom. <gülüyor> Deli misin Fren Bir çarşaf yeter bana Ben Kanada'da karda yatmış adamım Nasıl isterseniz Hadi gel Can sen de yatağına Teyze. Hıh. Ne oluyor? Babam kapıda. Gide bu sabah alacak karallığı. Hıh. kaç? 5 teyze. Peki, peki. Dön arkanın da sabahlığıma alayım. Ah hiç gelmeyeceksiniz sandım. Ne oldu? Hasta mısın? Görüyorsun yani. Sana söyledim. Bana söylemiş. <gülüyor> hay, hay. Ha, ha, uh, uh, uh. Ya, yatak dediğiniz şeyin sigara kağıdından ince olacağını nereden bilebilirdim? Kanada'da kar içinde yattım diyordun ya. Ee, Kanada'da kar içinde yattım ama yataklar başkaydı. Uh, sıcak tutuyordu. Bunlar donduruyor insanı. Hı, şimdi de yataklar. Evet. Uh. Uh. Ooo oh, oh, oh, oh, oh, çok hastayım. Çok hastayım ölüyorum ben. Yok yok ölmüyorsun. Önemli değil. Ufak bir anji. Ooo oh, çok, çok çok çok çok önemli. Göğsümde bir hırıltı var. Ooo oh, doktora görünmeliyim. Doktor istemez. Yanımda ilaç var. Ah. Boğazını temizleyin. <gülüyor> Dönmekten söz ediyorsun Paris'e mi? İyileştin artık. İyiyim, iyiyim. Her şey gerçekten çok güzel. Ağaçlar, gök, kırlar, güneş. Dün yorgundum ama bak bugün aklıymışsın Jiyo. Kırlık yerler insanı canlandırıyor. Her şey güzel de sevgili baldızım. Ben bu güzellikler arasında zaman kaybediyorum. Şu dünyada sadece güzelliklerle yaşanmaz. E, hani on gün kalacaktık? Servetin tekerleği beni beklemek için dönüp durmaktan vazgeçmez. Business is business. İş iştir yani. Geçen gün size sözünü ettiğim işe hemen ayak basmazsam bitti. kredi kaybederim. Ve bir sanayici için krediyi kaybetmek eşittir bir işçinin iki kolunu kaybetmesine. Eee böyle işte. Dünyadaki nasibimiz bu. Çalışmak çalışmak. Ta ki sonumuz gelinceyedir. Amancığım. Ölümü karıştırma. Bak Ancel geçen gün sana sözünü ettiğim yoğurt işi yüzde yüz kar getiren bir iş. Sen de kanaat getirdin öyle değil mi? Hmm, öyle. Ben onlara sağlayacağım kazanca yakınlarım sevdiklerim daha çok layıktır diye düşündüm. Böylece Ancel böylece Ancel Müessesemin ortaklığını sana sunuyorum Yani Bak bak bak hesapladım 25-30 bin frank sermaye ile işe başlamak için yeterli Hı -hı. Çok ufak bir para Ama işletmelerimde bir üçüncü kişinin parası söz konusu oldu mu Prensip olarak daima ihtiyatlı olmayı eğlerim Ama Jiyom sen ne diyorsun Bu para bende yok Hadi canım hadi Buna inanır mıyım İnan yok 25.000. Nedir ki 25.000? Bu buğday ambarında bir tane. İsterim aman yok. Baban öldüğünde hissene düşen evi 400 bin franga satmıştın. <gülüyor> Zavallı karım da ben hatırladığım kadarıyla ne kadar karşı koymuştuk. Bu paran duruyor olmalı. E, ama diyorum yaşamak zorundayım. Bu parayı alırsan neyle geçinirim? Aa senin paranı alan yok. Ya <gülüyor> Allah. Bu bir yatırım ajel bir yatırım. Ben o parayla hisse seni de almak istiyorum. Ha, yabancılara yatıracaksın öyle mi? E, açık söylesene. Açık söyle sana güvenmiyorum de. ha Aile bağlarını böyle mi anlıyorsun? Ya ya güzel. E, güzel çok güzel. Ama çok güzel. onlar var olan müesseseler. Ne olduklarını biliyorum. Anladım anladım. Başaracağıma inanmıyorsun. Bana güvenmiyorsun sen. Bana güvenmiyorsun. Bana güvenmiyorsun Anjel. Cevap versene. Bağır böyle. Kaba adam. ...çocuk ağlıya ağlaya gitti. Senin yaptığın bu işe bağırmadan edebilir mi insan? Sıfırsız sıfır gözümde. <gülüyor> İnsanın <gülüyor> öğresi geliyor... ...karşında. <gülüyor> Şimdi de ağlamak. Ağla bakalım ağla. Cem, bavulları hazırla Gidiyoruz. Baba... Boyalarla kağıtları Paris'e gidince alacağız? Ha, hangi boyaları? Hangi kağıtları? Sana resim yapmasını öğreteceğim demiştin ya... Aa evet evet... Bakarız oğlum daha sonra... Şimdi olmaz... Sonra olur mu? Olur baba... Tirene daha 15 dakika var... Gel oturalım şuraya... Seninle erkek erkeğe konuşalım... Beni anlayacaksın eminim... Seni dinliyorum baba... Bak... Bugünkü durumum berbat... Meteliğim yok... Ya da çok az. Elhâs şu şu kafamın içi milyarlar dolu. Mesele buradaki milyarları cebe aktarmak. <gülüyor> Teyzem bizimle işbirliği etmedi. Öyle değil mi? Evet baba. Olsun, olsun. Ben de onsuz yaparım. Sonra dövünsün dursun ufak bir yer kiralarız. Orası işletmemizin yuvası olur. Servet kuşunun yumurtalarını bırakacağı kutsal bir yuva. Yaşasın! Sevgili babam, sana hayalimde çizdiğim yüksekliğe yine geldin. Hayranlığım hepten geri geldi. Sana yararlı olmak için içimde öylesine bir açlık var ki. İzinden koşarken öylesine heyecan dolu bir hayat beni bekliyor ki. Oku bakalım levhamızı Kalmuk yoğurdu, laboratuvar, büro, müdüriyet Altını da altını da Tokmağa çevirin lütfen <gülüyor> Müessesemiz hayırlı olsun Gel içerideki yazıları da oku Lütfen personeli meşgul etmeyin Ama baba personel... Oku sen oku oku Dileklerinizi lütfen çabuk belirtin Zamanımız sizinkinden daha değerlidir Bu kırmızı oklar çıkışı işaretliyor Duvarda asılı not defterindeki Başlıkları da okum Hı, Ziyaretçinin adı Ziyaret sebebi Cevap sandalyeleri neden numaraladın Hı, Sırası gelir, sırası gelir. Aa, Burası da özel kalem Aslında yatak odamız Ben şimdi gidiyorum Bir iş ortağı bulmam gerekiyor Çok yakın bir gelecekte büyük gelişme gösterecek Bir işletmede hem imalatı Hem de iş araştırması ve satışı Birlikte yürütemem Sen istersen yat uyuycan. Sen daha uyumadım mıcan? Biraz kitap okudum. Seni bekledim baba. Ah, gel gir, gel. Gir. Gelsene içeri. Bak şa. Bu adam Fiske. Otur Fiske, otur otur. Düşecek baba. Hop, hop, hop, <gülüyor> Yere değil, yere değil sandalye <gülüyor> Biraz içti de... Bak bu onun hırphaneliğine. Süklüm püklümlüğüne. Yoğurt kralıdır bu ihtiyar Fiske. Onun gibi bir ortakla eşimiz tıkırında. <gülüyor> Park Fiske, şurası mutfak, laboratuvar. Ee... Tencereler, kaseler, etiketler, her şey senin sihirli ellerini bekliyor, anlıyorsun değil mi? Evet, evet anlıyorum. Seninle iyi iş başaracağız. Amerika'dayken küçük bir lokanta açmıştım. İsterler, ister yine ister ama ha. günde 200 300 kase yoğurt tüketilir de. Hadi <gülüyor> canım sen de. <gülüyor> Beni aptal mı sanıyorsun ha? 200 300 arası ...inan olsun. 25 diyelim. <gülüyor> bol bol. Ha. 25'miş. 25'miş. Ben tek başıma 15 tane yerdim günde. 15 tane yiyemezsin. Yedim diyorum sana. <gülüyor> Her gün on Uğraşma inanmam. Bahse girelim istersen. Aa, girmem. <gülüyor> Bahse girmek istemiyor. Bahse girmek istemiyor ne adam be. Sen bana yatacağım yeri göstersene. Ha, mutfağın yanındaki bölme. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ın <gülüyor> öküzü. <gülüyor> Hay Allah'ın öküzü. Her zaman böyledir bu işte. <gülüyor> ...Bay Piske seninle bir çocukmuşsun gibi konuştu. Söylediklerine inanmadı. Onu terslersin sandım. <gülüyor> hem yaşlı... ...hem de... ...zavallı bir adam işte. Gömleğimi giyeyim, geliyorum. Yoğurt imal ederken beyaz gömlek giymeden olmaz. Sen kâseleri kum taşıyla o. Can da kurulasın. Hop, hop, hop, hop. Bunun ateşi çok açılmış. Aa, neyse, neyse, taşmadı. Oh, mis gibi kokuyor. Henüz kokusu çıkmaz, Jiyom atma. Durmadan ellerini neyi kıyıp duruyorsun? Lastik eldivenlerimiz olsa... <gülüyor> Sarı kasede yoğurt satan Tek firma biz olacağız Büyük şey ha <gülüyor> Kim Bu kaselere kaç para ödedin biliyor musun Fiske <gülüyor> Bir frank Yalan söylüyorsun Bir frank ödedim diyorum Öyleyse aldattılar seni Hayır aldatmadılar Göster faturasını Faturası mı <gülüyor> İlahi Fiske İyisin ee, Nereye tıktığımı bir bilsem ee, Hoş fatura da verdiler Faturayı ne yapacaksın ya? Bana inanmıyor musun? Peki gel. Gel çıkalım aldığım yere soralım. Hadi. hadi canım sen de gitmeyeceğimi çok iyi bilirsin. Aman bana ne canım. Kap giderleri sana ait. Ocağın başında öyle çırpınmana gerek yok. Gereksiz gayret işe yaramaz. Herkesin çalışma biçimi ayrı fiske. Ben kendimi dağıtırım. He he he ocağa süt taşıyor. Kendini dağıtman işe yarasa bari. Hadi, hoşça kal. Yatmaya gidiyorum. Baba, neden Bay Fiske seninle daha nazik konuşmuyor? Ee, bir... Sütün parasını o ödüyor. Kalmuk yoğurtları mı dediniz? Evet bayım. Hmm. Ben kalmuk yoğurtları... ...şirketinden geliyorum. Tanırsınız herhalde. Hayır, hayır. Tanımam. Öyleyse izin verirseniz e, buyurun. İstemez, istemez. Kart falan okumam. Bu yoğurdun ne özelliği varmış... Yok pahasına mı satılıyor yüzyıl mı saklanabiliyor Yok pahasına denecek kadar ucuz Hemen hemen yüzyıl saklanabiliyor <gülüyor> Bir göz atmak istemez misiniz Sadece bir göz atın Yoğurdum var Yıllardır lokantamda aynı yoğurdu kullanırım çok iyidir İzninizle lütfen Yoğurdunuz belki çok iyidir ee, Siz seçmiş olduğunuza göre Ama bu bizimkinin sizinkinden üstün olmasına engellemez Özel yöntemlerle imal edilmiş pastörize mikropsuz ve besleyici sütten yapılmış olan Kalmuk yoğurdu hiçbir rakibinden korkmaz. Bu yoğurt besleyiciliğinin yanı sıra ilaç niteliği de taşır. Müşterilerinizin sizinki gibi blokantadan daha rahat bir sindirimle çıkmasını sağlar. Bunu garanti ederiz. Kalmuk bütün yoğurt... bunlar tezgahta razı. Gösterin bakayım bir tanesini. Hemen efendim hemen hemen buyurun. Buyurun. Ben Bembeyaz kaymağına bakın İnciden daha saydam evet. hmm, Ya şu mis kokusu Tadın bir lütfen, lütfen. Hmm. Eh, Bizimkinden daha iyi değil Aa, Belki de iyi bir kase rastlamadı İnanın mamulatımız ilk kez beğenilmiyor <gülüyor> Bir başka kase açayım ister misin? Hayır bir şey? hayır, hayır, hayır, hayır. hayır. Eh, Bir şey ödemek zorunda değilsiniz Kaça satıyorsunuz? Bir buçuk frank Ee, ...bir frank da kase depozitosu. Hmm. Aşağı yukarı aldıklarımız gibi. Veresiye veriyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Peki, verin on kase. Buraya kadar gelmişsiniz. 10 kase? Hı -hı. <gülüyor> güzel, güzel, çok güzel. Fişinizi doldurayım. Küçük sizinle mi? Hı -hı. Oğlum, beraber çalışırız. <gülüyor> mahcup mahcup <gülüyor> duruyor da kenarda. <gülüyor> Karnımızı bir güzel doyuralım Can Bunu hak ettik ah, Amma dolaştık Olsun olsun 52 kase sattık İşte buna iş derler Fiske duyunca ağzı kulaklarına varacak Aslında bunu hak etmez ya Serseri ha Garson bize tavuklu sandvi <gülüyor> Ne oluyor sana Can Ağlayacak mısın ne Yorgun musun Baba kapı kapı dolaşıp yoğurt sattık Ama baktığım hepsi de seni aşağı görüyorlar. Bazıları da adeta alay ediyorlardır. Nasıl oluyor da senin gerçek kişiliğini göremiyorlar? Hadi göremediler. Sen neden onları uyarmadın? Bak oğlum, satıcılık mesleği dikensiz gül değildir. Bu ayak takımına soytarılık benim de hoşuma gitmiyor. Ama zorluklar insanı gururdan kurtarır. Bu gereklidir ve öyle olur. Aa, ha ha, fiske, fiske, fiske de geliyor. Gidip getireyim ben onu. Piske! Umutsuz olmamayı öylesine istiyorum ki. Bu sözleri bana umut verdi. Belki de hakkında yanlış hükümler Gel gel. Gel, gel biz buradayız. Otur. Ee... Otur sen de şuraya geç. Oha. 52 kase yerleştirdim. ha Nasıl? He. Bu bir şey anlatmaz. 2-3 <gülüyor> gün sonra göreceğiz. Onları nasıl tavladım? Görmeliydin. Tam tuzağa düşüyorlardı. Son koz <gülüyor> Fişi imzaya sürü veriyordum Bir tanesi bana tepeden bakmak istedi Mallarınız düşük kalite dedi Dedi ama düşük kalite mi Bir gürledim adam titremeye başladı Kızmayın bayım satın alıyorum Sonra yerlere kadar eğilerek Beni kapıya kadar uğurladı <gülüyor> Bu anlattıkların doğru değil an. doğru. doğru Doğru diyorum sana <gülüyor> İnanmıyorsan çocuğa sor Çocuğa hiçbir şey sormam Doğru değil biliyorum Ama bunun hesabını sorarım ben senden Fiske. Sen sora dur. Ben gidiyorum hadi. Peki peki peki. Evet. Otur otur otur. Hadi yiyeceklerimiz geliyor. Satılmak üzere bıraktığımız 52 kaseden... ...üçüncü gününde ancak 12'si satılmıştı. Bu girişiminin başarısızlığından babamın yakınacağını sanmıştım. Onu yaralamaktan korkarak... ...konu üzerinde hiçbir şey konuşmaya cesaret edemedin Ama o... Olayların böyle gelişmesinden memnunum. Şu ahmak fiski ...bir tekmede kapı dışarı etmek için... ...güzel bir bahane oldu. Sütü de onun olsun. Sana açıkça söyleyeyim mi Can? Bu gülünç işten bıkmıştım. Ya sen? Bilmiyorum baba. Yoğurt yapmak da ya? Hem budala biri bile bir litre süt alır... ...kaynatır, mayalar olur biter işte. Gerçek kaynak hiç kimsenin Türetemeyeceği bir ürün keşfetmektir Ha İşte o kaynağı Ben buldum Daha doğrusu genç güzel bir kadınla Birlikte bulduk <gülüyor> Öğleden sonra onun evine yemeğe gideceğiz Tanışacaksınız Uyku mu geldi canım? Seni dinliyorum baba anla Mis gibi hoş kokulu Sedef sedef olmuş güzellik kremini yoğurmak Renk renk pudraları Birbirlerine karıştırmak bir başka zevk İşte sanat bu Sen ki sanatı seversin Can Bilimin pekiştirdiği sanat işte gerçek sanat Yoğurt imalatını da aynı heyecanla savunmamış mıydı? Sonuç başarısızlık Bu adam acaba düşüncelerinin geleceğine inanıyor muydu? Kendini de beni de aldatmak için güldürü oynamıyor muydu? Yorulmak bilmez hayallerinin kurbanı değil miydi acaba? Uzak anılarımın getirdiği o her şeyi başaran baba ile Karşımdaki bu anlamsız, maymun iştahlı kişiyi karşılaştırıyordum. Ah oh, baba, baba. İçimde yerini dolduramayacağım çok duyarlı, çok kıymetli bir şey kırılıyor. Teselli edilmek istiyorum. Bana akıllıca birkaç söz söyle. Kutup köpükleri Pompey karları, ne dedim baba? Güzellik kremine adarıyorum. Pompey karlarına ne dersin? Uyuyalım mı baba? Ah işte Jean geldi. Jean bak bu Giselle. Hani sana geçen akşam söylüyordum ya güzellik kremlerini. Hı? Günaydın bayan güzel Günaydın Jean. Kusura bakma elini sıkamayacağım. İşimi bırakamam. Bu yağlı sıvı tülbentten geçirirken el muhundan ayıramam. Evet Jean kusura bakma işini bırakamaz. <gülüyor> Yaşasın Pompei karları kremleri. Zarar yok. Ama dirseğimi sıkabilirsin. Evet. <gülüyor> Hoş geldiniz bayan Gizel'e Ah, ah babana söyle benimle alay etmesin Ben mi seninle alay edeceğim <gülüyor> Oysa öyle saygı duyuyorum ki Gizel Ben Maria'yı hazırladın mı Gion Aa evet evet oluyor Kaseleri aldın mı Can Biraz geciktin Onları krem kabı yapacağız Evet baba her dükkanı dolaşmak uzun sürdü Çok azının parası güzel, güzel güzel Aç paketi de Gizel görsün Aa <gülüyor> Aa Aman ne harika şeyler bunlar Yoğurdu bunların içinde mi satıyordunuz? Evet Ona rağmen satın almıyorlardı Bu kaselere aşk iksiri konur Yoğurt değil <gülüyor> İş kötü düzenlenmişti Girişkenlikten yoksun Sersem bir ortağım vardı Oysa şimdi... Dükkan dükkan dolaşıp satış yapmak tatsız olmalı. Yok yok hiç de değil. Biliyor musun alıcılar insanı öyle bir tanıyor ki... ...bir tanesi malımı kötülemek istedi. Onu öyle bir hizaya getirdim ki... ...yerlere kadar eğilerek... ...özür dilerim efendim özür dilerim diye diye... ...beni kapıya kadar geçirdi. Müthiş adamsın Jiyom. Gerçekten öyle mi yaptın? Hı, öyle. Ay, orada olmak isterdim. Adam yerlere eğiliyor... ...özür dilerim efendim diyor. <gülüyor> Kaseler İçeri götüreyim mi baba? Götüralım <Gülüyor> götüreyim. Sersem kadın. Yalanlarını nasıl da fark etmiyorsun. Piskinin hiçbir şey anlamamasını ne kadar istiyorsam... ...şimdi Cizel'in... ...babamın bu soytarılıklarına... ...kapılmamasını da o kadar istiyorum. Oğlu olma niteliğim onun hiçliğini... ...gözler önüne sermeme engel olduğu için... ...kızıyorum. Bundan öte hiç istemediğim halde... ...onun yalanlarına ortak oluşum ...onu desteklemek... Onu gizlemek zorunda olmam deli ediyor beni. Ne yapıyorsun burada? Yalnız başına, karanlıkta. Hiç baba, oturuyorum. Epey geciktin. Öyle oldu. Ben mutfağa gidiyorum. İşimiz bitmedi daha. Sonra Şize'yle evine götüreceğim Sen istersen yat can Hiçbir şey fark etmedi Böylesi daha iyi Adi hareketlerle Alel acele birbirlerine sarılışları Kaba saba sözlerle Mırıldanışları gözümden kulağımdan Gitmiyor Az önce korkunç bir iğrenme içimi kaplamıştı Ama artık ondan nefret Bile etmiyorum Ondan kokmuş olduğumu hissediyorum Cizel'dir. Açıyorum baba. İkinize de günaydınlar. Günaydın Cizel. Gel gel otur sofraya bizimle kahvaltı edersin. Ben kahvaltımı ettim. Ama olsun bir daha ederim. Hmm. Size de çay koyuyorum Cizel. Koy şekerim. Aa, aman. Hmm. Ne güzel reçel. Oh, teşekkür ederim Can. Peynir de istersiniz değil mi? İsterim ya isterim. Peynir de isterim. Hepsinden isterim. Aynı güzel Oho, Dur dur dur Ağzını sileyim <gülüyor> reçel aktı <gülüyor> Ay dudakları mı <gülüyor> Çok ruj sürüyorsun Bak şu mendilimin haline Çok mu bu mu çok Beğenmiyor musun Peki öyleyse hepsini siliyorum <gülüyor> i̇şte, Al işte <gülüyor> Şimdi de hasta bir çocuğa benzedin Gördün mü hakkın var mı çok ruj sürmeyi Hadi Güzel Gel odaya gidelim Sana iki mektup yazdıracağım. Ha can, sen bunları mutfağa koy öylece bırak. Zaten sen arkadaşına gitmek istemiyor muydun? arkadaşım mı? Arkadaşım yok ki baba. E hani bol vardı ya. Gitti o baba ama biraz dolaşmak istiyorum. Hah. Can geldin mi? Evet İyi Biz de mektuplarımızı bitirdik Krem üzerinde çalışmaya başlıyoruz Mutfağa gel istersen bizi seyret Yok burada oturuyorum Nasıl gidiyor Cezal? Hmm. Karıştırmaya başlayayım da İki haftaya yakın çalışıyoruz Umduğumuz sonucu alamadık Şimdilik Pompei karları kremi henüz kalın ve sarı bir sıvı ee, Pudra topakları sulanmıyor hmm. Acımış yağ kokuyor Aaa Giselle yapma öyle Ne gerekli biliyor musun Jom İçine bir parça inceltici katabilsek Yağ gibi sürülebilen bir köpük verir Bizim pompe karları kremi O zaman kaplarımızın dibinde Tortu bırakmaz ya, ya. Çok iyi olurdu Ama krem incelticisi burada bulunmaz İngiltere'den getirmek gerek Olsun ben bir mektup yazar getirtirim Aa, O güne kadar ben gelmeyecek miyim Ne münasebet Giselle Bu karışımın her gün bir tahta kaşıkla karıştırılması gerekir. Ah, bir kaşık, bir kaşıkcık inceltici olsa. Krem üzerinde çalışma dedikleri işte bu. Ne okuyorsun Can? Hiç baba, birkaç şiir. Güzel mi? Evet. Hmm, i̇yi iyi. Rizal bugün gelmeyecek Annesi mi teyzesi mi yoksa büyük annesi mi ne hastalanmış yeah. Güzellik kremi hakkında ne düşünüyorsun Ama gelişi güzel cevap verme Önce iyice düşün Bilmiyorum netiyim Belki biraz ee, Anladım anladım Hata diyorsun Ben de senin gibi düşünüyorum ama elden ne gelir Çünkü bir Güzellik kremi ancak belirli bir alıcıyı ilgilendirir Oysa büyük işletmeler Yığınlara dayanır Bilimlere değil İki pudra koku köpük mıncıklamak <gülüyor> Erkek işi değil Onu getirmek için İngiltere'ye mektup yazdın Dedim mi? Ya, yazmadım Gizel'e bir şey söylemene gerek yok Yazmadım çünkü önceden başarısızlığını anladığım bir iş için para harcamanın yersiz olduğunu düşündüm ee, Daha ilginç bir şey buldum bak Bir kitap yazmayı düşünüyorum Kapışılacak bu kitap, kapışılacak Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın Kağıdın, kalemin var mı? Var Geç masanın başına ve yazmaya başla Ay, Tam işe koyulduk, Gitaş aç bakalım ...Cizel gelmiş baba. Yarın devam ederiz. Ha can. bilsin istemiyorum... ...şu krem işinden dolayı anlıyorsun değil mi bunu? Okullar açılıyor baba. Kaydımı ne zaman yenileyeceğiz? Aa, bak Şen... İşlerimiz ters gitti. Görüyorsun. Paramız kalmadı gibi bir şey. Sen bu yıl okula gitme. Olur mu? Eğitimini benim denetimim altında sürdürürsün ha? Nasıl istersen. Kendi kendini yetiştirmenin, kişinin doğal eğilimlerini öldüren okul pedagojisine üstünlüğü inkar edilemez. Başkalarına üstünlüğünde bunu gözleyebilirsin. Şimdi bakkala git. Dönüşte kapıcıya sor bakalım neden çöpleri almamış. Bakkal baban hesabını temizlemeden size veresiye yok dedi. Kapıcı iki aydır aylığını ödemedik diye çöpleri almayacakmış. Zaten haftada 5 franka bu iş çekilmez dedi. İnç, inç ayakları patlamış. Gidip belediyeye şikayet edeceğim. Yörede ekmeklerin sağlığa zararlı biçimde yapıldığını etrafa yayacağım. Daha olmazsa bakkal değiştiririm be. Evimizdeki 3-5 parça gümüş, babamın yüzüğü, smokini ortadan kayboldular. Yemeklerimiz yabanlaştı. Her günkü bir öncekinin tekrarı oldu. Ama her şeye rağmen Gizel her gün evimize yine aynı canlılıkla geliyordu. başına babamın omuzuna dayayarak onun ah şu iş bir yürüse tekrarlarına bugünden yarından hiç kaygılanmadan yürüyecek yürüyecek diye cevaplar veriyordu. İş sözcüğü onun için somut bir temele dayanmadığı sürece bir çeşit sevinç basit bir oyundu. Bunun için babamdan efsanevi iş sözcüğünü dinlemeyi onun iş ilanlarını karıştırmasına yeğliyordu. Biliyordu ki yeni bir girişim onu günlük zevklerinden Yoksun bırakacak Belki de başka bir kadının çekiciliğine teslim edebilecek oh, Bir birane açmak mı Biraneyi ne yapacaksın yığınla var Sonra buna sermaye gerek Bu düşüncelerindeki tutarsızlıkları Kuş kadar beynimle benim sana açıklamam ne yazık Öyle mi <gülüyor> oysa çok kazananlar çoğunlukta ah, Hiç de değil konserve fabrikaları Ellerinde kalan malları sürsünler diye Udurmuşlar bunları Sen bunu bir yerlerde okumuşsundur Cizel Aman her neyse Olabilir olabilir belki vazgeçerim Sen modayı takip et cildinin bakımıyla uğraş Ticari öğütlerle kafamı şişirme Alınması gerekli önlemleri Çok iyi bilirim ben Şuna bak be seni duyar da bu adam Hiç iş yönetmemişler Para kazanmamış olsaydın bugüne dek Ne ile yaşardık be Ben kötü bir şey söylemedim değil mi can? Bu kadar kızacak ne vardı ki? Öyle işte güzel. Üzülme. Ben de gidiyorum. Yarın gelirim. Hoş geldin Gizel Baban yok mu? Erkenden çıktı Gizel gelince lütfen biraz beklesin demedi mi? Hayır Ne zaman geleceğini söylemedi mi? Hayır Neye gideceğini belirtmedi mi? Hayır hiçbir şey demedi oh, Güzel Zaten son günlerde nereye gittiğini söylemez oldu Tuhaf Sanki onu gözlüyorum Sanki istediği gibi girip çıkmasına engel oluyorum <gülüyor> Ne söyleyeceğimi bilemiyorum Gizel <gülüyor> Senin ne suçun var Can? Dilediği gibi girsin çıksın canım. Bana vız gelir. Sadece onu ne zaman görebilirim bunu öğrenmek istiyorum. Bilemiyorum. Ona bir iki satır yazıcım verirsin. Olur. Yok yok yo, yo. vazgeçtim değmez. Yarın yine gelirim yarın söylerim. Gelicimi ona söylemeyi unutma. Önemli. Hadi Can hazırlan. Çıkalım sana ayakkabı alalım. Güzel gelecek ya Aa, Evet söylemiştin Sen hazırlanmaya başla gelir elbet Aa, Baba Hı? Gümüş sigaralığın yok gözde ha, ha onu sattım Zaten kullanmıyordum Hem de onduğumdan fazlasına sattım <Gülüyor> ha, Günaydın Güzel Günaydın Canı ayakkabı alacaktık <Gülüyor> çıkalım, Daha oturmadım bile Ee, peki peki Ben de alışveriş etmek istiyordum Düğme filan Karşı tarafta düğmeci var Geçelim istersen Yok olmaz daha ileride caddenin sonunda Bilmiyor musun? İstediğini karşıki dükkanda bulabilecekken caddenin sonuna kadar gitmek acayip değil mi? Ah, karşıki dükkanda istediğimi hiç de bulamam. Of Şizel. <gülüyor> oh. Dur dur dur bizi bekle. İki adım ötede düğme varken caddenin sonuna kadar soluk soluğa gitmek gülünç be. Cevap versene. Hadi giriyoruz. Jean sen bizi dışarıda bekle. Hadi Jean gel. Bir terslik var girmeden edemem Ne istediniz bayan ee, Açık mavi sedef düğme istiyorum En iyi düğmelerinizde İçeriden getireyim ee, Bu dükkanda iyisi yok gibi geldi bana Çıkalım istersin Hayır İstediğim vardır eminim Kutuları getirdim Bakın seçin Bunu nasıl buldunuz Hayır bu olamaz Ya bu Aradığım renk değil Ya bu Aradığım boy değil Peki bu Ay, bu 4 delikli. Ben ikili istiyorum. Şunlara da bir bakın. Ah, oh! oh. <gülüyor> Affedersiniz elim değdi. Belki cam düğmeleriniz vardır. Bakın efendim. Braksio. Hanım toplar. <gülüyor> evet. Bunlar da iyi değil. dükkanımızda hiç güzel bir şey yokmuş. Müşterilerim her zaman mallarımı beğenmişlerdir. Ha, müşterileriniz Bilirim müşterilerinizi Satın almak için değil satıcı için gelirler güzel e, ne yapıyorsun jizel... e, Bırak kolum Zizel Onu savunacak diyesindir herhalde <gülüyor> Hanım tezgahta düğme satar Dükkanın arkasında aşk o Rahatsız olacağımı mı sandın Kimin için Benim için Zizel ben, ben senden nefret ediyorum Paçavranın birisin sen İnsan bile Çıkın senin. dışarı burası benim dükkanım ha, Çıkın ha, Çıkacak <gülüyor> oh ne kolay Hanım gelen geçenleri avlamaya çalışıyor Yuva yıkıyor Hakkınızı aramaya gelince de çıkın dışarı Ne fındıklar kırdığınızı bilmiyor muyum sanıyorsunuz O karşıki kaldırımda tüysüz delikanlar gibi Ağacın arkasına gizlenmiş bekliyor Pis dükkanınızda müşteri olmayınca Bir işaret hemen dalıyor içeriyi Oh dükkanın arkasında kucak kuca Aynı fincandan çay içtiğinizi bilmiyor muyum sanıyorsunuz Bir müşteri gelince de Alı al mor mor hemen fırlıyorsunuz Kendine arkasına, gel Şezel kendine <gülüyor> gel Onu dinleme olursanız Ne dediğini Ay, bilmiyor. Ay, Ay, senin gibi çirkin biri nasıl beğendi? Şişko bir vücut. Pissin işte. Kokuyorsun. Kokuyorsun. Sus! Güzel mantıklısın. Herhalde biri gelebilir. Gelsin! Gelsin! Herkes gelsin. Herkes anlasın. Bana hak verirler. Onlar da benim gibi derler. Bu kadın bir, bir, bir aşağılık bir. Çıldırmış bir. bu kadın. Güzel, En iyisi ben çıkayım. Gel can, biz gidelim çabuk hadi. Jop! Jop! Hayır Ciyom, ısrar etme. Ayrılmamız daha iyi. Dünkü hareketler... Daha, daha, daha yavaş konuşalım Hortense. Can içeride uyuyor. Ama neden? Soruyorsun bir de. Bu kadın, bu... O kadının adını anma bana. Bana hakaret etti. Sen karşı koymadın. Üstelik de çıkıp gittin. Beklemezdim bunu sende Ben de her şeyi beklerdim ama. Suçlanacağıma hayır... ...bittimse sırf iyi olsun diye... ...oradaki varlığım... ...onun hırsını kamçılıyordu... ...başarısız geçen girişimini hatırlatıyordu ona... ...evet öyle... ...ama belki de... ...sana olan aşkın bir mucize yarattı ve oradan kaçtım... ...haşıyorum... Ah, hmm, ...küçük sevgili nankör... ...beni anlayamamışsın... ...ama şöyle düşünüyorum... ...gerçeği göremeyecek kadar bana aşık olmalısın... <gülüyor> ...hem de pek çok... ...şimdi gidiyorum... Öğle yemeklerini dükkanda yeriz Jean'ı da getir gelirken Jean hava gazı yanıyor mu? Hayır bayan Hortons Bir hafta önce gelip kesmişlerdi ya Hala açmadılar mı? Açılmadı o günden bu yana kapalı Jean biraz mutfağa gelir misin? Hava gazı parasını ödememiş olman doğru mu? Ben sana 200 frank vermiştim. Şirkete ödemem için 200 frank verdin, verdin hem de çekine, çekine. <gülüyor> sana söylemeyi unuttum. Parayı götürüyordum ki yolda fiskier rastladım. Adam parasını birine kaptırmış. 200 franka ihtiyacı varmış. Ona verdim. Ben iyilik yapıyorum. Ha, sen bana kızıyorsun. <gülüyor> Zavallı baban kendi kazanamıyor diye ne kadar sinirli. Öyle Bayan Hortense. Bu ne güzel sofra... ...bir öğle yemeği için fazla değil mi? İstakozlar... <gülüyor> Öğleden sonra kapatacağım... ...üçümüz kutlarız... Neyi, doğum günün mü? Hayır, güzel bir müjde... Çabuk söyle, nedir? Sana bir iş buldum... Ne? Sen çıldırdın mı ya? Ne oldu şu? Bu beş aylık beraberliğimizde kaç kez duydum... Alacaklar kapını aşındırıyordu. Nasıl atlatacağını bilemiyordun. İş bulursan kurtulursun diye düşündüm. Tam işimi rayına oturtmak üzereyken, Zekam sayesinde hayatımız bir servete doğru yol almak üzereyken sen bana 600 franklık bir yer bulduğunu söylemeye nasıl cesaret edebiliyorsun? 800. Safallı budala. En baş düşmanım bile başarısızlığa uğrayım diye beni böylesine sırtımdan hançerleyemezdi. Sana yardım etmek istedim ji Ben ileri gitmek istiyorum, sen beni geri çekiyorsun. İnsan budala oldu mu başkasının işine burnunu sokmamasını bilmeli içtiyse. Zaten bu iş çok uzadı. Bitsin daha iyi. Sanmıştım ki sen ve ben. <gülüyor> hadi hadi hoşça kal. Eve giderim can. Bir mektup yazacağım, postaya verirsin. Olur baba. Mektup teyzeme yazılmış. Bugün gelen olursa seyahate çıktığımı söylersin. Fiyana, Berlin. İşte bir yer söyle. Dün de öyle dedim, dinlemediler. Kolumdan tutup kenara ittiler. Boşuna yorulma küçük dediler, biz bekleriz. Sonra da ağızlarına geleni söylediler. Sen bakma o terbiyesizlere oğlum. Ne kaba adamlar bunlar. Alacaklıyseler alacaklı. Vereceğiz elbet. Küçük bir çocuğun önünde. Cık cık cık yakışık alır mı? Ee, sonra gittiler ama değil mi? Ee, bazı günde kimse gelmiyor. Evet. Sen niye akşamları elektriğe yakmadan oturuyorsun? Ben geç geliyorsam iş iş peşinde koşuyorum. Tuhaf'sın. Sen yak. Paramız var. Ha ben şimdi çıkıyorum. Gelen olursa ah ben mutfağa kaçıyorum. Yani sen aç. Sana da dediğim gibi onlara söylersin tamam mı? Dur, dur dur dur. dur. Biraz dakika dur. <gülüyor> of oh, Frin sen miydin Benim can ee, teyzen tarafından geliyorum Bir mektup getirdim babana verirsin Babam henüz çıkmadı Seni görmekten memnun olacaktır Baba Frin geldi of oh, Frin Hoş geldin Nasılsın bakalım İyiyim bayşiyom Sevgili baldızım nasıl hmm, Dur bakayım sana ne kadar iyi görünüyorsun Oh, biz de iyiyiz biz de biz de Bak Janay koca adam oldu Yolda görsen tanımazsın değil mi? Aa, bir fincan sütlü kahve içersin ha Havalar soğudu içini ısıtır Sen ne araştırıp duruyorsun Çantanda kuzum <gülüyor> Yine çantan dolu mu Dolu mendiller Kağıtlar firketeler <gülüyor> ee, Hanımefendi size bu mektubu gönderdi Yazınıza cevap ee, Mektup mu gönderdi Hı hı <gülüyor> Jan, koy tabloya bu kağıt parçalarını Anlamsız Anlamsız bir mektup bu Sudan laflar gerçeği istiyorum. Baldızım sana ilave açıklamada bulunmanı söylemiştir. Hayır bay Jiyom. çok yazık Sana. Sana inanmıyorum Frin. Sana inanmıyorum. Kinlerinden dönmeyen... bencillikler içinde... ...hasislikleriyle yoğrulmuş kişilerin... ...var olduğunu bilirim ama... ...bir kardeşin umutsuz çağrısına... ...kulağını tıkayacak birini bana gösterebilir misin? Öyle aile bağları vardır ki... ...zaman ve kırgınlıklar onları yok edemez. Baldızımla benim aramdaki bağlar da bunlardandır işte. Sen yalan söylüyorsun Fin. Ben, ben, ben neden yalan söyleyeyim? Lehine bir vasiyetname koparabilmek için... ...hanımını bizlerden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Senin planın bu. A, a, a. Bu kurnazlığını sezmedim sanma. Yılan yavrusu. Sen beni ısırmak istedin ha. Ben seni ayağımın altına alıp özerim. Ha? <gülüyor> bir bardak su içer misin baba? Çıldırdınız mı siz Banjiyom? <gülüyor> sizi ısıracakmışım, beni ezecek ezecekmişsiniz Fazla oldunuz <gülüyor> ama Biliyor musunuz ki dün bütün günümü hanımefendiye sizi küçüğü gelip görmesini öğütlemekle geçirdim <gülüyor> O da bana durmadan gösterişten başka bir şey bilmediğinizi Kalp diye bir şeyiniz olmadığını Hep başkalarından geçindiğinizi Can bir gün serseri olursa suçun sizde olduğunu ve zavallı karınızı Defol! Siz... Defol buradan! Hala duruyor! Çık! Çekitiyorum. Gidiyorum. Boşuna nefes tüketmeyin. Elektrik sanayitekziyom, karanlık oldu. Kestiler. Ha? Oda mı yok? Mumla oturacağız. Jan, 2-3 mum yakıp getirsene. Bak Babio, hepsini anlatayım. Seni bunun için çağırdım zaten. Bana yol göster, ne yapabilirim? Bütün çıkar yolları anlatırım. <gülüyor> ben de kendi kendime diyordum ki... ...şu ziyom sıkıntı da belli. Neden gelip bana danışmıyor? Ona yardımcı olmayı öyle isterim ki. <gülüyor> Sanki beni duymuş gibi geldin. Ya, yeah, yeah. çok teşekkür ederim Babio. Yo, yo, yo. Rolleri değiştirme. Ben sana teşekkür ederim. Yok canım. Ben sana... Yok yok yok. Yo, ben... Bak. Bak anlatayım. Şirket elektriğimizi kesti. Geceleri mumla oturuyoruz. Erkenden yatıyoruz. İki gün önce de bir celp geldi. 3 aylık kiramızı 15 gün içinde ödemezsek... ...haciz yapacaklarını bildirdiler. Heh, babiyo. Bütün eşyaya alırlar mı? Sen de eşyamı büyütüyorsun. Gelecekler, bakacaklar ki... ...karşılarında saygıdeğer... Yo, ...yo yo yo yo... ...öyle saygıdeğer bir kişi var. Gösteriş olsun diye... ...bir iki şey satarlar giderler. Sana bir yığın şey bırakırlar. Yani? Ayrıntılara girmeyi de ne çok seversin. İki yatak, iki sandalye... ...masa. Bu o kadar da? mı? Ama senin odanda... ...gece masası gördüm. Onu da... ...almamışlar mıydı? Ah! O mu? sakladım. Mutfak eşyalarını alırlar. Mı? Daha neler? Bu kadar barbarlık olur mu? Sadece mobilyaları alırlar. Yer yiyecekleri? Yok canım. Baş şimdi ne yapacağız? Senin bu abiye para eder. Onu kaçıracağız. İndiririz güzelce, kağıtlara sararız. Merdivenlerin elektriğini yakayım mı baba? Olmaz olmaz. Kapıcı uyanabilir. Dış kapıdan çıkarken yakarsın. Cebimde çakmağın var. Çek kapıyı. Çek. Yavaş. Yavaş. Ha. Şimdi elektriği yak. Yak kapının çıngırağı baba. Olsun canım ne yani? Dışarı çıkamaz mıyız? Gezeceğiz. Aç kapıyı. Ah. Oh. Temiz hava ne güzel şey... Hah işte... Babio karşıda bekliyor... Geciktiniz... Gelmeyeceksiniz sandım... İyi geçti mi? Hı, i̇yi iyi... Hoş korkacak ne verdi ki ya... Kapıcı yolumuzu kesecek değildi ya... Yaparlar bazen... Yok canım... <gülüyor> Eline 3-5 kuruş sıkıştırırsın olur biter... Bu tür taşıma heyecanlı... Kapıcı seni kanmazlar... Komşular aşağı görür... Mal sahibi haciz çıkartır... Ama sen rahatça kaşgöz arasında eşya kaçırırsın. Hacze geldiklerinde de özür dilerim... ...daha önce gelmeliydiniz dersin. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç adamsın Jiom. <gülüyor> Benden sen ders alacağına ben senden almalıymışım. <gülüyor> neyse neyse. Yarın hangi eşyaları kaçıracaksın? Ha, yarın mı? Ha, hiç. Biraz bekleyeceğim. Sana teşekkür ederim. ...gerekirse haber ederim sana... ...bir taksiye koyar eve götürürüm... ...baviyo ne dedi duydun mu can... ...kapıcı bazen odasından çıkar... ...gitmelerine engel olurmuş... Hı. ...doğru mudur dersin... ...bilmem ki baba... ...bana biraz acayip geldi... ...neyse... ...sanırım böyle bir maceraya girmemek daha doğru... Eşeği dışına bırakalım. Hepsini hazretsinler. Ne yapalım? Nasıl istersen baba. Yazıyorum. Siz de bakın bayjıyım. Küçük odada bir masa, altı sandalye. Sadece hac edebileceklerimi yazıyorum. Ötekiler bizi ilgilendirmez. Bu odanın avizesi nerede? Ee, onu onu sattık. Hmm. Öteki odaya geçelim. Burada sadece ufak bir halı, bir koltuk, bir de dolap yazılabilir. Ya buranın avizesi? Ee, <gülüyor> Onu da, onu da sattık. Son taksidini ödemek için efendim. Peki. Ee, gördün mü Can? Onları kızdırmaya gelmez demiştim. Aksi bir adam. Mutfaktaki abajuru da çıkardığımızı görürüz. Mutfak bu da mı? Aa, e, evet. Evet Meybur Bey. Hı. Buyurun. buyurun. Ee, şey. İzin verirseniz. Ben şimdi gelirim. <Gülüyor> Sofrayı hazırladım baba Ne zaman gitti? Oldu. İki yatak bıraktı değil mi? Evet Bir masa iki de sandalye hayır. Nasıl hayır? Eminim sen bırakın demedin ha Bu kadar önemsiz bir işledi mi sana güvenemeyeceğim Bilseydim Bu zaptı hazırlayıp bıraktı Huzurda imzaladıymış Bunu yapmaya hakkı yok Haciz boyunca burada değildim ki ben Bu olamaz Giderken sana ne dedi? Ayın otuzuna kadar ödemezseniz celp çıkaracağım dedi. Uş herif. Ama burnundan getireceğim. Kime çattığını anlasın bakalım. Koyun gibi sakinimdir. Herkes bilir. Ama damarıma basıldı mı... ...hacizcileri başkanlığa şikayet edeceğim. Kağıt kalem getir bana. Neyse neyse. Şimdi yemek yiyelim. Bildiğiniz gibi ayın 30'u geçti. Bugüne kadar borcunu ödemediğinizden... ...satış işlemine başlayacağız Bay Gion. Evet bayım. <gülüyor> Haklısınız. Bazı eşyalarınızı yeniden satın almak isterseniz... ...bir arkadaşınızı adına alabilirsiniz. Göz yumabilirim. Ah, sağ olun. Sağ olun memur bey. Teşekkür ederim ama... Ee, nasıl isterseniz. Felix eşyaları defterdekilerle bir kontrol et. Peki. Herhalde tamamdır Bay Gion ama usulümüzdendir. Tamam mı Felix? Tamam mı Tamammış güzel Öyleyse alıcıları al içeri <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım gel <gülüyor> <gülüyor> ey, ey, <bayı> <gülüyor> <gülüyor> Öyle ürkek ürkek bakma oğlum Alıcılar bunlar gürültülü patırtılı girerler Ama zararsızdırlar <gülüyor> Gürültüyü keselim beyler Gürültüyü keselim beyler <gülüyor> sus, sus, Su bakalım Öf. Sıcak ha baycım ah, Çok Sizin meslek de çok zor olmalı. Yani sıcak demek istedim. Gördün mü Şen? Sandığımız kadar korkunç bir şey değil. Uhu. <gülüyor> bir palasa gelmişiz ya. Servetimi buraya harcamayı düşünmem doğrusu. Koltuğu al koltuğu. Tahtasını, yaylarını ve yüzünü değiştirirsen yüz ada satarsın. <gülüyor> susalım, susalım. Susalım. <gülüyor> masa 35 frank. <gülüyor> Bizimle alay mı ediyorsunuz memur bey? <gülüyor> 10 frank. 10. Garimet'e koy. Susalım beyler, susalım. <gülüyor> Saygısızlık etmeyin. Kim dedi 15'i? Sen mi? Allah korusun. Allah korusun memur bey. Bedava verseler <gülüyor> ben, ben dedim memur bey ama yani <gülüyor> peki peki olsun. 15 olsun. <gülüyor> O bende yakacak oduna bu kadar para veriyorsun ha? Ayib <gülüyor> e vallahi. Başka artran yok mu? Yok. Sağ tam. Evet beyler bu koltuk 40 frank. Benden 32. Benden 38. Ben istemem, ben istemem sizin olsun. <gülüyor> Baksana patron, kol yerleri tarazlanmış. Binbir sevimli ana bu koltuğa gömülür. Okumayı ilk söküşüm, tembel tembel oturup gevezeliklerimiz, kaporta dikişleri arasına gizlediğim üzüntülerim, kaygılarım. Bir kişiliği olmuştu benim için. Böylesine horlanması içimi acıtıyordu. Bana öyle geliyordu ki bu yabancılar, bu koltukla hayatımızın bütün mahremiyetine giriyorlar. Sıkıntımız gözleri önüne sergilenmişti. Şaşkınlığımızdan, utancımızdan zevkleniyorlardı. Korkunç bir kim boğazını sıktı. Gözlerimle babamı aradım. ...tiksintiferen bir gülümseneyle bana yaklaştı. Haciz memuruna... ...üstad denir mi acaba can? Bilmiyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Giderken elini sıkmak, bir şeyler vermek gerekir mi dersin? Bilmiyorum baba. Bir dakika başlıyor <gülüyor> musun sen de? Sen de sıkılır mısın oğlum? Ee, halıyı göstereceğim. sana ya. <gülüyor> Nerede, şu, şu, şu, şu, şu, <gülüyor> aa, ne kaba adam değil mi ya? Halı 10 frank. Ee, tersine bakalım... Ee, Benden 11 bir iş olsun Uygun değil Onu kaça aldığımı biliyor musunuz? o Beni ilgilendirmez Aa, Dolabın içinde bir okul defteri var Senin mi küçük? Benim efendim Aa, Al öyleyse Bütün bu arttırma içinde Bilmem neden beni en çok yaralayan Bu kısacık konuşma oldu Başkalarını duyamıyordum artık Gördün mü Can Dolap 75'e gitti <gülüyor> Düşünemezdim Can Duymadın mı Duydum baba Ama zaten hepsi eski püskü şeylerdi Başımızdan attığımıza sevindim Bir şeyler söyle Sadece bakıp durma öyle. Düşündüklerini anlat bana da. Suçla beni. Baba. Ağlıyorsun. Bitmez tükenmez hatalarımın listesini yapsak. Heh. Tutarsız işler. Yararsız arkadaşlar. Arkası gelmeyecek girişimler. Çalımlarım. Yalanlarım. Bizleri birkaç ayda iflasa götürdüm. <gülüyor> Dahası bizleri... Onurlu kişilerin saygınlığından ertt. Seviyemizi düşürttün. Seninkindir de benimkindir de. Baba, babacığım. Bütün bunları düşündüğüm için utanıyorum. Ama ama içim pırıl pırıl yakandı şimdi. Baba, hadi, hadi. Hadi bakalım kalkaldık. Önümde çökmek de ne ya. Ah, ah yeter öptün ellerimi. Geç otur karşıma delikanlı. E bu gözyaşları da ne ola? Ben yaşta adama <gülüyor> ağlayacak ne var sanki? Böylesi iyi oldu. İnan bana. Göreceksin otelde bir oda kiralarız. Bir ay yetecek kadar param var. Sonra uğraşır dururuz iş ararız. Orada arkadaşlar ediniriz. <gülüyor> Arkadaşların olmalı değil mi? <gülüyor> evet baba. Hadi hadi gidelim. Babio bizi bekliyor. Uzun bir ayrılıktan, uzun arayışlardan sonra babamı yeniden buldum gibi geliyordu bana. Ve artık hiçbir şey beni ondan uzaklaştırmayacak diye düşündüm. Umarım onlara bir güzel haşlamışsındır. Hem de nasıl. Kendinizi domuz ağrında mı sandınız diye bağırdım. Hı. Bunu dememişsindir. demedim mi? Bana inanmazsan çocuğa sor. Doğru söylüyordu. Bu yalan bana öylesine tabi geldi ki söylediğime üzülmedim. Tersine kendimi yücelmiş, arınmış hissettim. Garip bir suç ortaklığı beni babama bağlıyordu. Birbirimize destek oluyorduk. Herkese karşı iki olmuştu. Can kapıya mı vuruldu? Oysa ben kapıyı çoktan açmış olurdum. Babio iri gövdesiyle içeri girerdi. Uyan bakalım koca adam. Bir el iskambil çevirelim. <gülüyor> Üç kart sana. Ay ne pis. Üç kart Can sana. Hmm, sana temizleri düştü. <gülüyor> Üç de bana. Göster bakayım. Aa, affedersin yanılmışım. Ciddi ciddi oynuyor muyuz? Heh? Bunu başka bir yerde yapsaydın... ...kapı dışarı ederlerdi seni. Haklısın, haklısın, haklısın. Sen semlik ettin. Mi? Yok canım, yok. Neyse. Hadi devam edelim. Eee, buna ne buyrulur? Şimdi valinizi... ...görebilir miyim beyefendiciğim? Hı? Hadi oyna, oyna. He Oii nijan van bis Anders en <lini> <Silles rots> ...amma uzun sürdü... ...sanki banyo yapıyorsun... ...alt tarafı elin yüzün... Bitti bitti... <gülüyor> Geldim işte... <gülüyor> İstediğin kadar odada gezin... ...göbeğini tokatla... ...her gün ona kadar uyursan... ...indiremezsin göbeğini... Can... ...yakalığımla kolluklarımı yıkamıştın... ...nereye astın? Orada baba... Ha. Akıllı çocuk şu senin can... Geçen gün ıslak kolluklar ütülü gibi olsun istersen cama yapıştır, öyle kurut demiştim. <gülüyor> Bak cama. <gülüyor> güzel güzel. Ayakkabılarını mı arıyorsun baba? Karyolanın altında. Aa, bunu da böyle öğrettim oğlana. Hı. Ne dersin baba yok. Ayakkabı bağı kopunca sicimi mürekkebe batır, radyatörde kurut, ayakkabıya geçir. Ne akıl be Hadi gidelim kahvaltıya Aman bu ilanlarda Hiç iyi bir şey yok Hiçbiri bana uygun değil Bir büroda getir götür işi için Yaşım çok ileride e, Reprezentarlık aldıklarını Ayakkabı pençeletmeye verirler Sekreterlik dersen... ...daktilografi, isten o ister. Biraz da muhasebe. Heh, hoş, kafamdaki işleri... ...gerçekleştirmem için tüm gün ancak... ...yetiyor. Hey canım, bakalım bana uygun bir şey... ...var mı? Bakalım baba. Hmm. Versene şu ilan gazetesini. Şş, ee, var, var. Bak şu işaret... ...ettiklerime bir mektup yaz. E, hepsine posta masrafı ne tutar... ...bir hesaplayalım. Peki öyleyse, peki. Şuna yaz sadece. Bilerdo sopası imalathanesi İyi ama iş bilen diyor ve referans istiyor Dilin yok mu? Yalan bir şeyler söyleyebilirsin Bu işte çalıştığını ama uzun zaman Geçtiği için biraz unutmuş olabileceğini Söyle ne bileyim işte Böyle bir işi kaçırmak yazık olur Bilerdo oyunu Paris'te Gittikçe gelişiyor Bu müessesenin sopaları Referans öyle. istiyor ya baba Öyleyse şuna yaz Eczacı çırağı arıyorlar Bisikletli birini arıyorlar ama. Metroyla otobüsleri hayvanlar için yapmadılar herhalde. Aman neyse neyse. Sen bak ben biraz uyuyacağım. İlanları bir bir okudu. Ama yazmaya başlar başlamaz murdar bir bezginlik içimi kaplıyor, parmaklarımı engel oluyor. Sürdürmekte olduğumuz bu işsiz güçsüz hayattan zevk almaya başladığımı anlıyorum. Baban yok mu Şen? E, hayır Bay Babio. Yemeğe gelmeyecek mi? Saat dokuz. Ben de bu saate kadar bekledim. Acıktım. Geldim. Babam. Geliyor. Ziyom. O ne? Keyiflisin. İş mi buldun? <gülüyor> i̇ş mi? Bir kadın. Ha? Bir kadın. Hem de ne kadın. Çekik yeşil gözlü... Oh, ya saçları... Hele bir ağzı var mı? Nerede tanıdın? Metroda metroda... Bu gece görüşeceğiz... Ah, desene roman gibi... Ah, roman gibi... Ha sahi... Senin kol düğmelerini isteyeceğim... Benimkiler iple bağlı... Ödüm koptu görecekti Ah dostum... Hayat ne güzel... Bak Bak adını yazdı... Hmm. <gülüyor> ...dudak rujuyla yazmış... ...Mina... ...Jurden... Tanıyor musun? Yok canım... Elbette elbette... ...sizlerin dünyasından değil... ...o tür kadınlar... ...iki çeşittir... ...ya hastadırlar ya da insanı parası için isterler... ...kişisel tecrübelerini... ...genelleştirme... ...düzelmezsin sen... ...battın çukura... ...bana bak ağzını topla... Barıyor. ...neyse canım neyse bana ne... ...yemek yemiyor musun? Hmm, onun evinden. Can! Can! Can! Uyuyor musun? Şey, evet baba, uyuyordum. Ha, kalk giyin. Bana lazımsın. Korkma, korkma. Kötü bir şey yok. Ee, bir yere gideceğiz. İşte bu evde oturuyor Mina Jürden. Anlamışsındır. Kaç gündür görüşmüyorum. Hasta. E, şey Doktor sokağa çıkmasını yasaklamış. Ama bu gece arkadaşlarına davetliydi. Doktoru dinlememesinden korkuyorum. E, bu da sağlığı için çok tehlikeli. Anlıyorsun değil mi Can? Evet baba anlıyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Ben ana giriş kapısını gözleyeceğim. Sen servis kapısını. Arka sokağa çıkar. Sana göstereceğim. <gülüyor> Yağmur başladı baba Zaten kaç zamandır öksürüyorsun <gülüyor> yok, Zarar yok Uzun boylu Sarışın yakası gri astrogan mantolu bir kadının çıktığını görürsen ıslık çalarsın Böyle akılsızlık edip etmediğini öğrenmiş olurum ben de İş, e, Yağmur artacağı benziyor Meraklanma meraklanma Geçen akşam biraz üşüttüm. Çok sürmez zaten. Yarım saatimizi alır. Hadi, hadi. Hah, işte. İşte bu kapı. Ben gidiyorum can. Bu kadının seni aldatmasından kuşkulandığını neden itiraf etmiyorsun baba? Kendin hakkında beni neden hala yanıltmaya kalkışıyorsun? Gösterişli, çalımlı davranışlarının ardında kararsız, bilgisiz, korkak kişiliğinin varlığını göremiyorum mu sanıyorsun? Ve seni böylece sevdiğimi bilmiyor musun? <gülüyor> Uzun boylu kadın diye buna mı dersin sen be Bu 1.60 bile yok O, o değil mi ah, ah, Bu sefer daha dikkatli bak ah. Yağmur yağıyor ah, Zararı yok Hadi Hadi yürü gidiyoruz Herhalde ben seninle konuşurken Ön kapıdan çıkıp gitti Taksiye binerken gördüm o olmalı Aman bırak gitsin Cehenneme kadar yolu var Sır sıklam olduk baba ah, Pabuçlarımın içi su dolmuş Donuyorum donuyorum Oteline soğuk Ah pis herifler Şu kaloriferleri biraz daha ısızsalar ya... Hemen yat. Oh, pardesimi de üstümü ört. Ceketimi de ne bulursan... <gülüyor> <gülüyor> Isınamıyorum bir türlü. Başka ne <gülüyor> yapayım baba? <gülüyor> İstemez hiçbir şeyim. Biraz daha iyiyim. <gülüyor> Şimdi uyurum ben. canım sende önemli bir şeyin yok. Ufak bir nezle iki gün yap geçer bir şeyin kalmaz. Öyle demeyeyim Bütün gece inledi, sayıkladı. Eh, hasta olduğumu bildiğin halde eh, çocuk çağırmasaydı geleceğin yoktu. Öyle önemli değil, mi? değil canım hastalığın. Eh, i̇nanmıyorsun ama kollarım bacaklarım Ah kamyon altında kalmış gibi eziliyor param parça Benim de öyle. Her yanım ağrıyor. Gece yarısı uyandım. Kafamın içinde bir uğultu, çekiçle vuruyorlar sanki. Hiçbir şey yutamıyorum diyorum sana. Ben de, ben de öyle. Neyse, neyse. Tartışmayalım. Paraya ihtiyacım var Babio. Hani de avizelerin var ya. Yanlışın olmasın? Hı? Nasıl yani? Yanlışın var diyorum. Ben de sana ait bir tek avize yok. Mu? Bir tek avize yok mu? Acizden önce evine getirip bırakmadın mı? Biri ikili, öteki üçlü, bir de yeşil abajur. <gülüyor> Bırakmadım diyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Avizelerimi istiyorum geri ver onların Oh uzun <gülüyor> zaman önce satıldılar <gülüyor> <gülüyor> Satıldılar mı benim avizelerim satıldı oh, serseri ne hakla sattın dolandırıcı Ağzından <gülüyor> çıkanı kulağın işitsin Asıl sen beni dolandırdın benim akıllı dostum hmm. Oh <gülüyor> Bu avizeleri bana sana verdiğim öğütler, bilgiler karşılığında vermiştin. Hani ha. haciz işlemi için. Ha. Gerçi önemli değildi ama <gülüyor> şu cium çok nazik adam. Yani yani 2-3 lafa ha, üç avize ha? Verdiğini geri alacağını düşünmedim. Ee, e, elbette, elbette verdiğimi hiçbir zaman geri almam. Ama ama bir anlaşmazlık olmuş. Bir başka zaman olsa onları hediye ederdim sana. Ama bugün durum başka. Bak. Bana bak avizeler benim de reçte i̇şte bu kadar. Binafların birbirini tutmuyor. Sanırım şunu demek istiyorsun. Onları bana verdiğinde istediğin gibi kullanabilirsin. Hatta satabilirsin demek istemiştin. Elbette, elbette. Sattın diye seni kınamıyorum. Ama kendini benim yerime koy. Satınca elime geçecek 50 eli franka güvenin. <gülüyor> 50 frank. <gülüyor> Beni kahkahalarla güldürdün. 50 frank. <gülüyor> 20. <gülüyor> 20 frank sattım. <gülüyor> olsun olsun. 20 olsun. Yani sen ödünç para istiyorsun benden. Ay, diyordum 20 franktan metelik kalmadı. 15 olsun. O da yok. 10 peki... Hmm. Hmm, neyse neyse neyse On veririm Parayı ne zaman alırım Para Hep para Sadece bu sözcük var ağzında <gülüyor> Sanki aramızda paranın lafı olurmuş Alacaksın on frankı Yarın öbür gün Daha sonra <gülüyor> <gülüyor> Getir iskambilleri İki el çevirelim Ateşim düştü. 4 günde düşürdüm. Sağlıklı yapıda bir erkek doktorsuz, ilaçsız hastalığın üstesinden gelebilmeli. Mikrop hiçbir şey. Eski toprağa bak sen, eski toprağa. Oh, şu sabah! bak, bak. Heh. Ne dersin bu sağlam eski toprağa? Ne o baba dışarı mı çıkıyorsun? Ateşin düştü ama aldığın aspirinlerdendir. Bu otel odasında küflenmekten bıktım. Bu arada gidip babiyodan 10 frangımı isteyeceğim. Önce bir güzel tıraş olalım, sonra da temiz gömleyek. Baba, hasta mısın yine? <gülüyor> Ateşim çıktı sanıyorum. Kar yağıyor. Bu soğukta keşke çıkmasaydık. <gülüyor> Şu babı ahlaksızlığı bana borcuna karşılık 15 tane takma yaka teklif etti. <gülüyor> Kolalıymış. Allah kahretsin. Küfrettim. Kapıyı vurup çıktım. Gel yat. İyi değilsin uyumaya çalış. Yak. Yak. Işığı yak. Ne <gülüyor> oldun baba? Ne oldun? Tanrım, tanrım ne yapmalıyım? Pencereyi aç. Aç. Aç. Ah. Engereci. Ah. Oh. Ah. Oh. Sen oh. içindesin. Buz gibisin baba. Dur yüzünü hazne sileyim. Gel. Ka Dün önceki gün tahta vardı. Ama, ama bu çok. Daha son. Daha son. Babam ölüyor. Dur dur korkma, korkma baba. Doktor çağırdı. Kar. Ah, kanı var. Doktor hemen girecek. Göreceksin, çabucak geçer. Hastanız bu demek. He. Evet. Dönün biraz. Dönün muayene edeyim. Ah. Hıh. Hmm. Ah. Eee. Hmm. Şu reçeteyi de hemen yaptırın Peki Bugün mü başladı? Bir hafta oldu Başka bir tedavi yaptırdınız mı? Sizi çağırdık Hı -hı. Ciğerde kanama Ağır bir kanama Tehlikeli mi? Önemli ya Her şey hastalığın seyrine Vücudun karşı koyma gücüne bağlı Şimdilik başka bir şey öneremem Yarın sabah yine gelirim ...hastalığın seyrine göre ne yapılması gerektiğini düşünürüz. Peki. Uşan, doktor ne dedi? Önemli bir şey yokmuş. Bak dinle. Çok bitkinim. Dünden de, dünden de çok. Eğer iyileşemezsem... Ee, ne biçim laf bu, baba? <gülüyor> Uyumaya çalış hadi. uyumak mı uyuyacak zamanım yok. Bir dakika bile değel. Çalışmalıyım. Geride geride bir şey bırakamadan ölmek istemiyorum. Unutmak istemem. Olur baba. Yorma kendini. Neden unutmaktan bu kadar çok? Sen, sen sen unutmazsın mencer. Ama başkaları Japonya üzerine Bir kitap Kitap yazacaktım getir. getir Kağıt kalem getir Çok yorgunsun baba başka bir gün Getir, getir. Yaz Giriş İki inancın Karşılaştırılması Eğer bitiremezsem Sen tamamlarsın Ama benim adımı Bastıracaksın Nasıl bir insanmışım Görsünler Ben Ben üstadım bilimin hakkıyla bir üstadı O gece öldü Sabaha kadar başında bekledim O büyük atılımlara, büyük fikirlere ya da yüksek duygulara özenen ama gücü yetmeyen zavallı bir insandı dedim kendi kendime. Onu anılarıma böylece yerleştirmeli ve sevmeli. Başımı kaldırdım. Onların titrek ışığının aydınlattığı yüzüne baktım. Bir zamanlar onu çirkinleştiren endişeli çizgilerden, bulanık kibirlerden, ölümlü kusurlardan eser kalmamıştı bu yüzde.